Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsina ve seyyiâtı a'malina. Men yehttihillahu fele mudille ve men yudil fele Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma bat fe inne estaga'al hadîs kitâbillah ve hayral hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalale li külli zalaletin finnâr. Allah izin verirse bugün Ehli Sünnet ve'l Cemaat'in üzerinde ittifak ettiği hususlar ile ihtilaf ettikleri belirtilen konulardan bahsedeceğiz. Ehli Sünnet ve'l Cemaat kendilerinin sembolü haline gelmiş olan çok önemli bazı temel esaslar üzerinde ittifak etmişlerdir. Ehli Sünnet'e muhalif eden her fırka bu esasların her birisinde ayrı ayrı birçok ayrıntılarda onlara aykırı, onlara muhalif bir takım tavırlar sergilemişlerdir. Bu esaslar kıyamet gününe kadar Ehli Sünnet ve cemaatin akidesi olarak kalacaktır. Ehli Sünnet ve cemaatin bu kalıcı olan akideleri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, öldükten sonra yeniden dirilmeye, kaderin hayır ve şerrine imandır. Ehli sünnet ve cemaatin, Allah'ın sıfatları hakkındaki itikadı bu sıfatların keyfiyetini belirtmeden ve onları iptal etmeden inanmaktır. Allah'ın kendisini kitabında vasfettiği ve resulünün de bize tanıttığı gibi bu sıfatları tahrif ve iptal etmeden, keyfiyetini belirtmeden, herhangi bir şeye benzetmeden iman etmek Allah'a imandandır. Zira Allah azze ve celle onun benzeri gibi hiçbir şey yoktur. O işten ve görendir buyurmuştur. Ehli sünnet Allah Teala'nın kendisi için söylemiş olduğu bir şey kesinlikle inkar etmez ve onun koyduğu bir şeyi yerinden oynatmazlar. Onun kendisini vasfettiği sıfatları inkar etmez. İsim ve sıfatlarında hiçbir şeyi ona denk tutmazlar. Allah'ı asla insanların sıfatlandırdıkları gibi sıfatlandırmazlar. Çünkü Allah'a denk olacak hiçbir şey yoktur. Kendi yarattıklarıyla da hiçbir zaman kıyaslanamaz, mukayese edilemez. O kendisini başkasından daha iyi bilir. Allah'ın rasulleri, elçileri doğru sözlü insanlardır. Kendini bilmezlerin söylediklerinin aksine onlar Allah Teala'yı bize tanıtmışlardır. Bunun için Allah Azze ve Celle Rabbini tenzih et. Rabbin onların vasıflandırmalarından daha yücedir. Rasullere selam olsun. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır buyurarak Rasullerin hilafına kendisini vasfedenlerinin vasıflandırmalarından yüce zatını tesbih ve tenzih etmiştir. Ayrıca kendi hakkında söylemiş olduklarını doğrulamak için de Rasullerine selam Selamda bulunmuştur. Allah azze ve celle sıfatlarını zikrederek kendisini tanımlamıştır. Ehli sünnet ve cemaatin rasullerin yolundan başka bir yol tercih etmeleri de asla mümkün olamaz. Çünkü sırat-ı budur. Allah'ın sahiplerine nimetlerini ihsan buyurduğu nebi'lerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolu budur. Ehli sünnet ve cemaatin Kur'an hakkındaki itikadına gelince, Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir. Selefin ve ümmetin imamlarının mezhebi, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olup mahluk, yani yaratılmış olmadığı şeklindedir. O, Allah katından indirilmiştir. Ondan geldi yine ona dönecektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan, Allah Azze ve Celle'nin sesle konuştuğu ve Adem'e kendi sesiyle seslendiğidir. Bu birçok hadis-i şerifte açıkça belirtilmiştir. Ehli sünnet vel cemaat dünyadaki hiç kimsenin gözleriyle, baş gözüyle Allah'ı göremeyeceği konusunda e, ittifaklar bu şekildedir. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın baş gözüyle Allah'ı gördüğünü söyleyen hiçbir söz de hadis olarak sabit olmamıştır. Bu Müslümanların ittifakıyla yalandır. Aleykümselam ve rahmetullah ve Müslüman alimlerden hiçbirinin asla kabul etmediği bir sözdür. Onların hepsi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yeryüzünde gözleriyle Allah'ı görmediğinde ittifak etmişlerdir. Ve yine Allah Teala hiçbir şekilde onun için yeryüzüne inmemiştir. Aynı şekilde her kim ölmeden önce dünya hayatında Allah'ı gördüğünü söylerse bu söz Ehli Sünnet ve Cemaat'in ittifakıyla batıldır. Zira onlar Hiçbir mümin, yani el-sünnet vel-cemaat, hiçbir müminin dünya gözüyle Rabbini göremeyeceği hususunda icma etmişlerdir. Bu hususla ilgili olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen haber, sahih Müslim'de, Nevas bin Seman radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste, uzunca bir hadis bu, Deccal'den bahsediyor ve orada şu ifadeleri kullanıyor. Şunu iyi bilin ki, sizden hiçbir kimse ölmedikçe Rabbini göremeyecektir ehl sünnet ve cemaat, müminlerin ahirette gözleriyle Rab'lerini göreceklerine inanırlar. Müminler cennette gözleriyle Allah'ı göreceklerdir. Bu hadislerde mütevatir olarak e, rivayet edilmiştir. Kıyamet alanında da hepsi Rab'lerini gözleriyle göreceklerdir. Bu ve benzer rivayetler sayı hadis kitaplarında mevcuttur. Ümmet imamlarının hepsi de bunu bu şekilde kabul etmişlerdir. Bunu sadece cehmiye, onlara uyan mutezile, rafiziler ve buna benzer dalâlet fırkaları inkar etmektedir. Onlar Allah'ın sıfatlarını yalanladıkları gibi ahirette onu görmeyi de inkar ederler. Onlar insanların en şerlileri olup Allah'ın sıfatlarını inkar eden kimselerdir. Allah'ın dini o yalancılarla Allah'ın sıfatları hakkında çok ileri gidenlerin arasında orta bir yoldur. O yolların her ikisi de batıldır. Tüm rasullerin, onlara tabi olanların ve kendilerine kitap verilenlerin itikadı, Allah'ın yeri ve gökleri yarattığı ve tüm yaratıkların Rabbi olduğudur. Kullarının hepsi Allah'a muhtaçtırlar. Yine onlar Allah Azze ve Celle'nin göklerin fevkinde, göklerin üzerinde olduğuna inanırlar. Allah arşının üzerinde olup yaratıklarına benzemez. Onlardan ayrıdır. Daima da kullarıyla beraberdir ehl sünnet ve cemaat, Allah Resulü'nün ölümden sonra olacaklar konusunda verdiği haberlere inanırlar, tasdik ederler. Onlar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümden sonra olacaklar konusunda verdiği haberlere, kabir azabına, fitnesine, orada müminlere, haşir gününde ruhların bedenlerine iade edileceği güne kadar çeşitli nimetler verileceğine iman ederler. Kıyamet günü insanlar mahşer alanına, Analarından doğdukları gibi toplanırlar. Güneş tepelerine yaklaştırılır ve onlar büyük bir dehşete kapılırlar. O gün amellerinin tartılması için mizan kurulur. Kulların amel defteri açılır. Kimisine kitabı sağından, kimisine solundan, kimisine de arkasından verilir. Allah o gün kullarını hesaba çekecektir. Kur'an ve sünnette beyan edildiği üzere Allah mümin kulları ile baş başa kalır ve onları günahlarını onlara itiraf ettirir. Kafirler ise İyilikleri, i̇yilik ve kötülükleri olanlar gibi hesaba çekilmezler. Çünkü onların iyilikleri yoktur. Sadece amelleri sayılıp hesaplanır. Onlar günahlarından dolayı mahkum olurlar. Günahlarını ikrar edip buna göre de cezalarını bulurlar. Kıyamet günü Allah Resulü'nün havzı vardır. Sırat cehennem üzerine kurulmuştur. İnsanlar amellerine göre onun üzerinden geçirilirler. Onların çoğunu ise cehennem yutar. Kim sırattan geçmiş ise cennete girmeye hak kazanmıştır. İnsanlar sıratı geçtikten sonra cennet ile cehennem arasında bir köprü üzerinde durdurulurlar. Dünyadayken birbirleriyle olan haklarına bakılır ve haklar sahiplerine iade edilir. Eğer bundan da kurtulur ve bağışlanırlarsa cennete girmelerine izin verilir. Cennete ilk önce girecek olan Muhammed aleyhisselatü vesselam ve onun ümmetidir. Kıyamet günü, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üç türlü şefaati olacaktır. Birincisi, mahşer ehlinden olanlara yapacağı şefaat. İkincisi, cennet ehlinin cennete girmesi için yapacağı şefaat ki, bu ilk ikisi sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a has bir şefaattir. Üçüncüsü ise, cehennem ateşine girmeye müstehak olanlara yapacağı şefaattır bu hem ona hem de diğer Nebi ve Sıddıklara ait olan, aralarına müşterek olan bir şefaattir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, cehennem ateşine müstahak olanların cehenneme girmemesi için şefaat edecektir. Ayrıca cehenneme girmiş olan Müslümanların oradan çıkmaları için, ebedi kalmamaları için de şefaatte bulunacaktır. Allah Teala bazı kavimleri de kimsenin şefaati olmadan kendi fazlı rahmetiyle ateşten çıkaracaktır. Allah dünya ehlinin girmesinden sonra cennetin geri kalan kısmına da dilediği kavimleri yaratıp yerleştirecektir. Ehli sünnet ve cemaat kadere ve onun farklı mertebelerine iman eder. Kaderin hayrına ve şerrine iman eder ve bu kaderin iki mertebesi vardır. Her mertebede iki şeyi içerir. Birinci mertebesi, Allah Teala yarattığı mahlukatın ne yaptığını ilmiyle bilir. Onların itaat ve isyanlarının yanında rızık ve ecellerini de bilir. Allah Teala tüm yaratıklarının kaderini levh-i mahfuzda yazmıştır. Bu takdir Allah Teala'nın ilmine tabidir. Bu ilim ise hem icmali hem de tafsilidir. Levh-i mahfuzda dilediğini yazmıştır. Ceninin cesedini yarattığı zaman ona ruh üflenmeden önce bir melek gönderir. Bu melek dörtçeyle emrolunarak kendisine onun rızkını, ecelini, amelini, saadet ehli mi yoksa şekavet ehli mi olduğunu yaz denilir. Kader de işte budur. Eskiden kaderiye mezhebinin aşırları bunu inkar ediyordu. Şimdi ise bunlardan çok azı kaderi inkar ediyor. İkinci mertebe. Kader, Allah'ın dilemesinin uygulanışı ve O'nun kudretinin şumulüdür. Allah'ın dilediğinin olduğuna, dilemediğinin ise olmadığına imandır. Göklerde ve yerde meydana gelen her hareket O'nun emriyledir. O'nun mülkünde ancak O'nun dilediği şey olur. Allah Teala'nın var olan ve var olacak tüm şeylere gücü yeter. Yerde ve gökte ne kadar mahlukat varsa hepsini Allah yaratmıştır. Allah'tan başka ilah ve rab yoktur. Bununla beraber kullarına, kendisine ve rasullerine itaat etmelerini emredip onları kendisine isyan etmekten de sakındırmıştır. Allah Teala takva, ihsan ve adalet ehlini iman edip salih amel işleyenleri sever. Kafirlerden ve fasık toplumlardan hoşlanmaz. Fuhşu ve kötülüğü emretmez. Kulları için küfre razı olmadığı gibi Fesadı da sevmez. Kullar gerçek olarak amel işlemektedirler. Bir kimse ya mümin ya da kafirdir. Ya ihlaslı ya da facirdir. Veya namaz kılıp oruç tutandır. Kulların kendi amellerini işlemeye güç ve iradeleri vardır. Gerçekte onların güç ve iradelerini de yaratan Allah'tır. Kaderiye mezhebinin tamamı kaderin bu yönünü inkar eder ve yalanlarlar. Bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetin mecusileri dediği kaderiye fırkasıdır. İspat ehlinden olan bir topluluk ise kimi zaman bunda çok ileri gitmiştir. Öyle ki onlar kulu tüm güç ve ihtiyarından soyutlamışlardır. Yine Allah'ın fiil ve hükümlerini iradesinden, hükmünü maslahatından hariç tutmuşlardır. Ehli sünnet ve cemaat, iman söz ve ameldir artar ve eksilir görüşündedir. Din ile imanın söz ve amel olduğu, ehl-i sünnet akidesinin aslından esasındandır. Bu, kalp ve dilin sözü, kavli, kalp, dil ve diğer azalarında amelidir. İman, itaat derecesine göre artar, günahlara göre de azalır. Bütün sahabeler, onlardan sonra gelen tabiun, muhaddis, fakih ve sufilerin cumhuru, Ehl-i Sünnet imamları olan Malik, Sühiyan-ı Sevri, Evzai, Hammad bin Zeyd, Şafi, Ahmet bin Hanbel ve diğerleriyle kelam ehli muhakkiklerin çoğu din ve imanın söz ve amel olduğunda ittifak etmişlerdir. Bazı konularda imandan amele aykırı olan bir anlam kastedilmiş olsa da bu sahabenin, selefin ve ümmetin diğer alimlerinin görüşüdür. Tüm salih ameller din ve iman kavramına dahildirler. Söze, yani kavle, kalp ve dilin sözü, amelede kalp ve azaların ameli dahildir. Ehl-i sünnet ve cemaat, imanın asıl ve furu yani esası ve dalları olduğuna, aslı yok olmadıkça imanın da yok olmayacağına, ortadan kalkmayacağına inanır. Onlar ehl-i kıble olan bir kimseyi günah işlemekten dolayı tekfir etmezler. Ancak imanın aslı bundan müstesnadır. Müfessirler iman kelimesini açıklarlarken onun hem aslından hem de furuuundan bahsetmişlerdir. Aynı zamanda imanın namaz, hac ve bunlara benzer diğer ibadetler gibi erkan, vacip ve müstahapları da vardır. Hac kavramı haccın içerdiği tüm amelleri içine alır. Bu ister emredilen isterse yapılmaması istenen bir şey olsun fark etmez. Mesela Arafat'ta yapılması emredilen vakfe ile Yapılması halinde hac ibadetinin ifsad eden cinsel ilişki örneğinde olduğu gibi. Bazı vaciplerin terk edilmesinden dolayı günahkar olmak gibi hallerin tamamında hac kavramına dahildir. Bazı müstahap olan ameller de vardır ki onları terk, etmedik, e, onları terk etmekle hac bozulmaz ifsad olmaz. Kişi bundan dolayı günah işlemiş de sayılmaz. Fakat her kim bu amelleri işlerse onun hacci kemale daha yakın olur. Haccın rükunlarından birini terk edenin ise hacçı bozulur. Hac farzası üzerinden sakıt olmaz. Yani hac e, farz olarak üzerinde kalmaya devam eder. Sözü geçen mesele hakkında bir örnek vermek gerekirse, mesela ağaç, kök, dallar ve budakların tamamına verilen bir genel isimdir. Yaprakları dökülse de ağaç ağaçtır. Fakat o ya tamamdır ya da eksik. İşte din ve iman kavramı da böyledir. İman üç derecedir. Birinci derecesi, sabikun ve mukarrebunun, yani öne geçenlerin ve yakın kulların imanı. Bu, hem vacipleri hem müstahap olan tüm amelleri işleyenlerin imanıdır. İkincisi, muhtesit ve ashabı yeminin, yani orta yolu tutan sağ ashabının imanı. Bu da vacip olan amelleri yerine getiren, yasakları ise terk edenlerin imanıdır. Üçüncü derecesi ise zalimlerin imanıdır. Bu tür iman, vaciplerin bir kısmını terk eden ve bazı haramları da işleyenlerin imanıdır. Bu yüzden ehli sünnet alimleri, kıble ehlinden olan birini herhangi bir günahından dolayı tekvir etmezler. Bu esasla mutlak olarak günah işleyenlerin tamamını tekvir eden haricilerin bidatlerine işaret etmek istemişlerdir. İmanın aslına gelince bu, Rasullerin Allah katından getirmiş olduklarını tasdik ve ikrar etmek, ameli olarak onlara uymaktır. İşte bu iman asıdır ki kişi bunu terk ettiğinde mümin adını alamaz. Buradan da anlaşıldığı üzere iman şubelere ayrılabilmektedir. Allah onun zerre kadarına dahi sahip olan kimseyi cennet ateşinden çıkaracaktır. Aslında mesele Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesinin dışına çıkıp da İmanın bu şekilde şubelere ayrılmasını inkar edenlerin söyledikleri gibi değildir. Onlara göre iman tecezzi, yani şubelere ayrılmayı kabul etmez. Bir bütün olarak iman ya vardır ya da yoktur derler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın buhari ve Müslim'de geçen iman yetmiş küsür şubedir hadisine de e, muhalif bir görüştür bu. Buna rağmen ehli sünnet kıble ehlinden olup da mutlak anlamda günah işleyenleri tekfir etmez. Hariciler ise böylelerinin imandan çıktığını iddia ederler. Gerçekte bu insanların günah işlemelerine rağmen diğer müminlerle iman kardeşlikleri bakidir, devam etmektedir. Diğer taraftan fasıkın imanını da tümüyle reddetmez, mutezilelerin yaptığı gibi onu ebediyen cennem ateşine müstahak görmezler. Bilakis imanı mutlak bir iman olmayabilir. Böyle olduğu takdirde ona imanı eksik mümin denir. Ona imanında büyük günah işlemiş olan fasık derler. Ona ne mutlak isim verilir ne de isim mutlak olarak ondan soyutlandırılır. Ehli sünnet vel cemaat herhangi bir kimse için azap ve sevabın bir arada bulunmasının söz konusu olabileceğini söylediği halde belli bir şahıs hakkında hususi bir delil olmadan böyle bir tespit yapmaz. Korkutma babından olarak lanet geneldir. Fakat bunu belli bir şahıs için söylemek zordur. Belki bu kimse sahih bir tevbe etmiş veya bunu affettirici iyilikler yapmış ya da günahlarına kefaret olacak bir musibet başına gelmiş veyahut da kabul edilen bir şefaatene nail olacak olabilir. Böylece bu ve benzeri vesilelerle bu kimsenin üzerindeki ilahi tehdit kalkmış olabilir. Bu günahı bu günahı olan hakkında mutlak olan genel bir ifadedir. Hususi bir delil olmadan hiç kimseye ne cennet ne de cehennemin hak olduğuna dair bir şey söylenemez. Zira tehdidin geneline dahil olmalarına rağmen sevaba veya azaba müstahak olmaları mümkündür. Ehli sünnet ve cemaat ile onlara tabi olanlar birçok insan için hem sevabın hem de azabın bir arada bulunabileceği inancındadırlar. Ki bu konuda sabit ve mütevatir sünnetine nebeviye vardır. Yine ehli sünnet ve cemaat büyük günah işleyen her bir kimse için azabın mutlak olduğunu söylemez. Onlar herhangi bir Müslümanın büyük günah işlemesinden ötürü mutlak olarak cehennem azabına müstahak olacağı görüşünde de değildirler. Belki Allah Teala kendisinden bir rahmet olarak azap etmeden o kimseyi bağışlayabilir. Ya da az önce örneğini vermiş olduğumuz çeşitli vesilelerle günahı affolunmuş olabilir. Ehli sünnet olarak biz belli bir Müslüman şahsın ebedi olarak cehennemde kalacağını söyleyemeyiz. Zira Allah'ın azabının o şahsa mutlak olarak ulaşıp ulaşmayacağını bilemiyoruz. Nasıl ki Allah'ın azabının belli bir şahsa kesin olarak ulaşması belli şartlara bağlıysa, üzerinden azabın kalkması da aynı şekilde belli şartlara bağlıdır. Biz ise bu kimse hakkında azabı gerektirici veya azabı kaldırıcı şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini kesin olarak bilemeyiz. Tehdidin yararı, Herhangi bir günah karşılığında azabın gerekliliğinin vurgulanmasıdır. Sebebin etkisi şartının varlığına ve de engelin kalkmasına bağlıdır. Ehli sünnet vel cemaat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün sahabelerini sever. Onun dışında onun ehli beyti ve hanımlarından hiçbirisinin yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dışında hiç kimsenin masum olduğunu söylemez. Ehl-i ve onun hanımlarından olsa dahi masum olduklarını iddia etmez. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın ashabı hakkında onların kalp ve dillerinin selamette olması, Ehl-i Sünnet ve cemaatin temel prensiplerindendir. Onların fazilet ve dereceleri hakkında kitap, Sünnet ve icma ile gelen haberleri kabul edip fetihten ki e, bu Hudeybiye sulhüdür. fetihten önce mallarını Allah yolunda infak edip cihad edenleri daha sonra mal infak edip savaşanlara karşı daha fazletli sayarlar. Muacirleri de derece olarak ensardan önce tutarlar. Daha önde tutarlar. Yine onlar Allah Teala'nın Bedir ashabı hakkındaki dilediğinizi yapın. Ben sizi bağışladım kavline de iman ederler. Onlar yani Bedir ashabı o gün 313 kişiydi. Aynı şekilde... Ağacın altında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a biat edenlerin de cennetlik olduğuna şahitlik ederler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cennetle müjdeledikleri kimselerin cennetlik olduklarına inanırlar. Müminlerin emiri Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh ve diğerlerinden mütevatir olarak rivayet edildiğine göre bu ümmetin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra en hayrıları Ebu Bekir, sonra Ömer diye devam eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Resulünden sonraki Halifeler sırasıyla Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali, Allah hepsinden razı olsun bunlardır. Allah Resulünün ehli beytini sever, onun hanımlarını müminen anneli olarak kabul ederler. Dünya'dayken onun hanımları olanların ahirette de onun hanımları olacağına inanırlar. Özellikle Hazreti Hatice ve Hazreti Ayşe hakkında. Sabir arasında meydana gelmiş olan olaylar hakkında. Tartışmaya girmezler. aleykümselam ve rahmetullah. Onların mazur olduğunu söylerler. Zira onlar iştahat etmişler. Sonuçta da bir kısmı isabet bir kısmı da hata etmiştir. Buna rağmen ehli sünnet ve cemaat onlardan hiçbirinin küçük veya büyük günah işlemekten masum olduğunu söylemez. Bilakis hepsinin günah işleyebileceği kanaatindedir. İslam'a ilk giren kimseler olarak onların yaptıklarının bağışlanmasına vesile olacak birçok fazletleri vardır. Allah Resulü'nün sözüyle sabittir ki onlar en hayırlı asrın insanlarıdır. Onlar nebilerden sonra insanların en hayırlılarıdır. Sonra gelenler ne onlar gibi olabilir ne de onlara benzeyebilirler. Nasıl ki bu ümmet ümmetlerin en hayırlısı ise onlar da Allah'tan bir ikram olarak bu ümmetin en hayırlılarıdır. ehl sünnet ve cemaat Allah'ın Veli kullarının kerametini ve Allah'ın onların eliyle meydana getirmiş olduğu harikulade işleri tasdik eder. Allah dostlarının kerametlerine, Allah'ın onların eliyle meydana getirdiği harikulade halleri, muhtelif ilimlerdeki keşiflere, çeşitli kudret ve tesirlere iman etmek ehli Sünnet Akidesi'nin esaslarındandır. Bu hususta Selef'ten birçok rivayet olduğu gibi, Ashab-ı Kehf ve diğer birçok kısa da bu konuda örnek olarak gösterilebilir. Bu konuda sahabe ve tabiinden birçok haller zuhur etmiştir. Tıpkı daha önceki ümmetler arasında buna benzer kerametler olduğu gibi. İmam Lalqa'i Şerhu Usulü İtiqad Ehl-i Sünne adlı e, akide kitabının selefin akidesini açıkladığı, e, rivayetlerle ispatladığı kitabının bir bölümünü, bir cildini sırf Keramatul Evliya diyerek velilerin kerametlerine ayırmıştır. Sahabeden ve tabiinden e, kendilerinde keramet zuhur eden kimselere ayırmıştır. El i sünnet vel cemaat kelime-i şehadet dahi getirmiş olsa İslam cemaatine karşı çıkanlarla savaşılması hususunda icma etmiştir. Kitap, sünnet ve icma ile sabittir ki İslam cemaatine karşı çıkan kim olursa olsun onunla savaşılır. İsterse kelime-i şehadeti söylemiş olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin daveti kendilerine ulaştıktan sonra Savaşılacak bir durum zuhur edince onlarla savaşılır. Müslüman cemaate karşı savaş ilan ederlerse onlarla savaşılması kaçınılmaz olur. Kafir düşmanın Müslümanlara karşı herhangi bir saldırıya geçmesi halinde saldırıya uğrayan Müslümanların savaşması diğerlerinin de onlara yardım etmesi farzdır. Herkesin gücüne göre fert fert, yaya veya binekli, az veya çok malıyla savaşan bu Müslümanlara yardım etmesi vaciptir de gününde müşrikler Müslümanlara saldırdığında Allah Teala hiç kimsenin onlara karşı çıkmayıp savaş terk etmesine izin vermedi Zira bu dinin savunulması ırkların ve canların korunmasıydı Dolayısıyla böyle bir durumda savaş mecburi olmaktadır Elli sünnet ve cemaat Facir dahi olsa emirleriyle idarecileriyle birlikte Allah'ın şeriatının ikame edilmesi için cihada çıkar bunun için Facir de olsa, her insanla Allah yolunda cihada çıkılır. Zira Allah Teala bu dini facir insanlarla da destekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bizi haberdar etmiştir. Böyle bir durumda şu ikisinden birisi kaçınılmaz olur. Ya cihat terk edilecek ki bu düşmanların, Müslümanların yurtlarına istila etmeleri anlamına gelir ve bunun da zararı daha çok büyüktür. Ya da facir olan emirle çok daha facir olanların şerlerini bertaraf etmek için cihada çıkılacak ve böylece bir kısmı uygulanmasa da birçok amelin ikame edilmesine katkıda bulunulacaktır. İşte bunun vacip oluş şekli budur. Raşit halifelerden sonra çıkılan gazvelerin çoğu da bu türdendir. Aleyküm selam ve rahmetullahi Evet, ehl Sünnet ve'l-Cemaat'in ittifak ettikleri huslar böyle. ehli Sünnet arasında ihtilaflı olduğu kabul edilen meselelere gelince, ehl sünnet vel cemaat, seleften nakledilip de tartışma konusu olan meselelerde, iştihat farklarını birbirine muhalif de olsa kabul eder ve bu iştihat sahiplerinden de hiçbirini dalaletle, sapıklıkla suçlamaz. Bun, bu meselelerden bazılarını örnek olarak görmek gerekirse, el sünnetten bazıları, Ebu Bekir ve Ömer'in, Allah her ikisinden de razı olsun, Diğerlerine göre üstünlüğünde ittifak etmelerine rağmen, Osman ve Ali'den radyallaahu hangisinin daha faziletli olduğunda ihtilaf etmişlerdir. Bazıları Osman radyallaahu anh'ı daha faziletli görmüş ve bundan başka bir şey söylememiştir. Durum böyle devam ederken, ehli sünnet Osman radyallaahu anhın, Ali radyallaahu an'ten daha faziletli olduğunda karar kılmıştır. Bu meselede ehli sünnet alimleri arasında ortaya çıkan ihtilaf hiçbir zaman için onların birbirlerini sapıklıkla suçlamasına neden olmamıştır. Fakat hilafet meselesinde muhaliflerin birbirlerini dalaletle, sapıklıkla suçladığı olmuştur. Ehl-i sünnet ve cemaat, Allah Resulü'nden sonra halifelerin sırasıyla Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radiyallahu olduğunu kabul eder. Kim bu halifelerden herhangi birine dil uzatırsa, o eşekten daha akılsızdır. Selefin veya alimlerin, ya da insanlardan bazılarının çoğu zaman söylediklerinin hak ve iştihada açık olması veya bir müştehidin mezhebi olması gibi meseleler genellikle ehl-i sünnetin itikat esaslarına uygundur. Bu gibi meselelerde muhalif bir görüş öne süren kimse ehli bidat olmakla suçlanamaz ve hakkında hiçbir hüküm verilmez. Allah'ın kullarına ikramda bulunduğu ilk nimet hakkında tartışma, tartışılması gibi. Bu ehl-i sünnetin arasında ihtilaflı bir meseledir. Bu konu hakkındaki tartışma lafzidir. Bunun da aslı lezzetten sonra insanın duyduğu acının nimet olmadığı konusundadır. Ayşe radiyallahu anha, İbn Abbas radiyallahu ve diğer birçok sahabeye Muhammed aleyhisselatü vesselamın Rabbini görmesi meselesinde muhalefet etmiş ve şöyle demiştir. Kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbini gördüğünü iddia ediyorsa o Allah'a büyük bir iftirada bulunmuştur. Ümmetin cumhur alimleri, çoğunluk alimleri İbn Abbas radıyallahu anhu'nun görüşüne uygun tavır takınmış. Buna rağmen Ayşe radıyallahu anha ile aynı görüşü paylaşanları da asla ehli bidat olarak suçlamamışlardır. Aynı şekilde Ayşe radıyallahu anha ölülerin insanların dualarını duyabileceğini inkar etmiştir. Zira kendisine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam e, sallallahu aleyhi ve sellemin siz benim söylediklerimi onlardan daha iyi duyacak değilsiniz hadisi hatırlatıldığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Şimdi onlar benim kendilerine söylemiş olduğumun hak olduğunu bilmişlerdir demek istemiştir diyerek karşılık vermiştir. Buna rağmen ölülerin ayaklardaki terliklerin seslerini duyduklarında şüphe yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda şöyle buyurmuştur. Hiç kimse yoktur ki dünyadayken Tanımış olduğu bir şahsın kabri yanından geçerken ona selam versin de Allah o kabir sahibine ruhunu verip o da kendisine selam verine cevap vermiş olmaz. Bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden sayı hadisler vardı olmuştur. Ancak Ayşe radiyallahu anha bunu tevhil etmiştir. Muaviye radiyallahu anh'den nakledildiğine göre Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın miracı ruh iledir. Alimler ise bu görüşün aksine ruh ve bedenle birlikte olduğu kanaatindedirler. Buna benzer konular çoktur. Hükümlerdeki ihtilafa gelince bunlar saymakla bitmez. Eğer Müslümanlar ihtilaf ettikleri her konuda birbirlerinden ayrılıp aralarındaki alakayı kesmiş olsalardı, bugün Müslümanlar arasındaki kardeşlikte eser kalmazdı. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüma, Müslümanların en önen en önde gel, gelenleri olmalarına rağmen birçok konuda anlaşmazlığa düşebiliyorlardı. Allah Resulü Aleyhissalatu Beni Kurayza günü asabına hiç kimse Kurayza yurduna varmadan ikindi namazını kılmasın demişti. Ancak sahabe daha yoldayken ikindi vakti girmiş. Sahabeden bazıları "Beni Kurayza'ya girmeden namaz kılmayız." demişler. Onlar yollarına devam ederken ikindi namazının vakti geçmiş. Diğer bir kısım sahabe ise "Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bizden ikindi namazını geciktirmememizi istemedi." diyerek yolda namazlarını kılmışlardır. Hiç kimse de bir diğerini yapmış olduğundan dolayı kınamamıştır. Bukhari bu hadisi İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın hadisinden rivayet etmiştir. Müslümanlar iki şahadeti birden söylemeyenin kafir olduğunda ittifak etmişlerdir. Yani La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah sözlerine şahadeti getirmeyenin ikisini birden söylemeyenin Kafir olduğunda ittifak etmişlerdir. Dört ameli yani İslam'ın şartları olan dört ameli terk edenin tekfir edilmesi hususunda ise ihtilaf etmişlerdir. Ehli sünnet hiç kimsenin günahından ötürü kafir olduğunu söylemez dediğimizde bununla zina, içki içmek gibi günahları kastediyoruz. Fakat ehli sünnetten e, mesela sahabe arasında namazın terkinin küfür olduğuna, Muhalefet ededen hiç kimseyi göremezken sonraki alimler arasında tabiun ve tabiundan sonra alimler arasında namazın terkinin e, küfür olduğu hakkında bir ihtilaf var. Yine zekatın terkinin küfür olduğu hakkında, haccın terkinin küfür olduğu hakkında sahabe döneminden başlayan bir ihtilaf söz konusudur. Her iki görüşü de e, savunanları bir sapıklıkla niteleyemeyiz ama her kim iki şahadeti birden söylemeyi, terk etmeyi küfür olarak değerlendirmezse o kesinlikle ehli sünnetten ayrılmıştır. Müslümanların icmaından ayrılmış, onların yolundan başka bir yolu tutmuştur. Aynı şekilde Müslümanlar kusma, kanaldırma, yaranın kanaması veya burnundan kan gelmesi gibi durumlarda abdestin gerekip gerekmediği hususunda da ihtilaf etmişlerdir. E, bu konuda iki meşhur söz vardır. Bunların hepsinden dolayı abdest aldığı gibi Allah Resulü e, Aleyhisselatü Vesselam'ın e, terk ettiği de rivayet edilmiştir. Fakat bunlardan dolayı abdest alınmasını emrettiği sabit değildir. Allah Resulü'nün ashabı gazvelere çıktıkları halde bu gibi durumlardan ötürü abdest almıyordu. Bunun için bazı alimler bu gibi hallerde abdest almak vacip değil müstahaptır demişlerdir. Aynı şekilde, zekere, ve şehvetle kadına dokunmaktan dolayı abdest almakta da e, bunu vacip değil müstahaptır şeklinde cemedenler olmuştur. Fakat naslara baktığımızda nasların zahirinden bunların abdesti bozmadığı fakat e, tenasül huzuruna çıplak olarak dokunulması halinde bunun abdesti bozacağı net olarak belirtilmektedir. Kahkahadan dolayı abdest vardır. Ateşin Abdest alınız hadislerindeki hüküm de abdest almanın müstahap olduğuna delildir, vacip olduğuna değil. Kim bunlardan dolayı abdest alırsa bir iyilik yapmış olur. Kim de abdest almazsa ona da bir şey lazım gelmez. Bu en meşhur olan görüştür. Tüm bu anlattıklarımızdan maksat, meselelerin ayrıntılarını böyle tek tek açıklamak değil, misal vermektir. Yani bu gibi meselelerde ihtilaftan dolayı e, sapıklıkla suçlamak söz konusu değildir. Diğer taraftan. Alimler, ferais yani miras taksimi konusunda da birçok tartışma ve ihtilaflara düşmüşlerdir. Talak, ila, boşama ve buna benzer diğer konularda birçok ihtilaflar olmuştur. Namaz, oruç ve haç konularında da aynı şekilde ihtilaflar meydana gelmiştir. Yine kabir ziyaretleri konusunda bir başka münakaşa olmuştur. Bazıları mutlak olarak kerih gördükleri halde kabir ziyaretini, Diğer bazıları da bunun mübah olduğuna e, savunmuşlardır. Kimilerde de bunun meşru olan şekliyle mübah olduğunu söylemiştir. Bu ehli sünnetin cumhurunun sözüdür. Yani meşru olan şekliyle mübahtır. Yine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın ölümünden sonra ona mescitte selam verileceği esnada kıbleye mi yoksa kabrine doğru mu dönüleceği ve selamdan sonra durup kendisine dua edilip edilemeyeceği hususlarında ihtilaf edilmiştir. İki mescidin Mescidi haramın mı yoksa Mescidi nebevinin mi daha faziletli olduğu konusunda da çeşitli tartışmalar cereyan etmiştir. Bu gibi hususlarda naslara e, dayanan bir tarafın tercih ettiği naslardan dolayı onlara e, daha başka naslarla muhalefet eden sapıklıkla suçlanmaz. Fakat e, herhangi bir nasın iki nasdan birinin zayıf olduğu veya bu nasların arasının cem edildiği kararlaştırılıp e, ehl sünnet bu konuda ittifak etmesine rağmen Hak kesin olarak ortaya çıkmasına rağmen birisi tutar ihtilaf ederse bu da e, hakka uygun bir davranış olmaz. Allah bizlere hakkı hak olarak bilip ona ittiba etmeyi bu şekilde rızıklandırsın ve batılı da batıl olarak tanıyıp ondan da ihtinap etmeyi etmeyle uzaklaşmayla bizleri rızıklandırsın. Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illante ve estağfuruke ve töbilek. Velhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ve sellem ecmain